Bismillahirrahmanirrahim, Değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Daha önceki bölümlerimizde namaz konusunu açıklamaya çalışmıştık. Bu bölümde de yine bu konuyla ilgili meseleleri ele almaya devam edeceğimizi söylemiştik. En son e, seferilikle ilgili yani yolculukla ilgili e, hükümlerden bahsetmiştik. Ondan sonra da hasta namazı ile ilgili bazı e, dini bilgiler vermeye çalışmıştık. Şimdi de kaza namazıyla bu bölümümüze devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi kaza e, vaktinde kılınmayan e, ibadetler için söz konusu olan bir tabirdir. Daha önceki bölümlerimizde de Birkaç kez söylediğimiz gibi bir ibadetin kendi vakti içerisinde yerine getirilmesine eda, vakti çıktıktan sonra yerine getirilmesine ise kaza adını veriyoruz. Tabi namaz söz konusu olduğunda kazası gereken gerekmeyen namazlar var. Yeri geldiğinde bunların bir kısmına değinmiştik. Burada kısaca tekrar edelim. Her şeyden önce, Beş vakit namazın hem edası hem de kazası farzdır. Bunların mutlaka e, kaza edilmesi gerekir. Hanefi mezhebine göre vitir namazı vacip olduğu için bu da farz gibi telakki edildiği için mutlaka kaza edilmesi gerekir. Yine nafile namaz e, kısmında e, ifade ettiğimiz gibi başlanmış olan ve daha sonra bitirilmeden bozulan nafile namazların da yine kaza edilmesi gerekir. Namazları kaza etmek için e, belli bir e, vakit yoktur. E, sadece hani kerahat vakti vardır. Üç tane kerahat vakti. Hani mekruh vakitler demiştik daha önce hatırla, hatırlarsınız. Bu üç e, kerahat vaktinde e, kaza namazı da kılınmaz. İşte güneş doğarken, güneş tepedeyken, güneş batarken. Bunun dışında her zaman kaza namazı kılmak mümkündür. Bu namazların kazası ile ilgili olarak e, tertip sahibi diye bir kavramımız var bizim. Buna e, Arap, e, yani eski e, ifadesiyle sahibi tertip dedir yani tertip sahibi. Bu şu anlama geliyor. Bir kişi mükellef olduktan sonra yani namazla sorumlu olduktan sonra kazaya bıraktığı namazları toplam beş taneden fazla değilse bu kişiye sahibi tertip denir. Yani tertip sahibi adı verilir. Eğer bu kişinin e, bir namazı kazaya kalmışsa tertip sahibi bir kişinin. O namazı kaza etmeden vakit namazını kılması caiz değildir. Yani bu bu açıdan önemlidir. Yani bu şu anlama gelir. Önce kazaya bırakmış olduğu namazını kaza etmesi gerekir. Daha sonra vaktin namazını kılacaktır. Tabi bu, bu da belli hususlarla kayıtlıdır. Yani mesela eğer e, vakti, vaktin çıkma riski söz konusu ise bu durumda tabi e, o vaktin namazını kılabilir. Bir örnek verelim isterseniz daha iyi anlaşılabilmesi için. Yani bir insanın öğle namazını kazaya bıraktığını varsayalım. İkindi vakti girmiştir. Aslında ikindiyi kılması gerekir. Yani o vaktin namazı olan ikindiyi kılması gerekir. Fakat önce öğle kazaya bıraktığı öğleyi kaza etmesi gerekir. Sonra ikindi namazını kılması icap eder. E, fakat e, vak yani e, ikindinin vakti sıkışmışsa bununla e, kazayla oyalanması durumunda ikindinin geçmesi durumu söz konusu ise bu durumda tabii ki o vaktin namazını kılacaktır. Ya da öğleyi kaza etmedi, bu şekilde beş vakit geçti. Yani ikindi geçti, akşam geçti, yatsı geçti, ertesi sabah geçti, öğle oldu. Bu durumda da bu kişi tertip sahibi olmaktan çıktığı için artık bir önceki namazını kaza etme mecburiyeti yoktur. Elbette o namazını kaza edecektir ama... Yani bir sonraki namazı vaktinde kılabilmesi için önceki namazı kaza etme yükümlülüğü yoktur. Onu daha sonra da kaza edebilir. Burada e, önemli bir e, soru yine e, gündeme gelebilir. Kasıtlı olarak terk edilen namazın kazası olur mu? Bu konuda e, alimler arasında bazı görüş ayrılıkları var. Şimdi bir kısmı diyor ki yani kasten bir insan bir mümin namazını terk edemez. Dolayısıyla terk etmişse bunu e, telafi de edemez. Zordur yani bunu telafi etmek. Dolayısıyla kazası kılınmaz. Ama ulemamızın geneli büyük çoğunluğu madem ki bizim unutarak terk etmiş olduğumuz namazlarımızı kaza etmemiz gerekiyor. Kasten terk edilen namazı kaza etmek gerekir. Ve ayrıca da bunun günahı için tevbe etmek gerekir derler. Ve genel kabul gören de budur. Dolayısıyla yani kasıtlı olarak bir insan namazını terk etmez ama terk etmiş bile olsa bir yükümlülük olarak onu yerine getirmesi gerekir. Evet kaza namazına niyet ederken bir insan e, kazasını e, ne zaman hangi vakit olduğunu biliyorsa onu bizzat ona niyet etmesi gerekir. Ama bilmiyorsa... E bu durumda yani birden fazla kazaya kalmış namazları varsa işte niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalan öğle namazı ya da en ilk kazaya kalan öğle namazı şeklinde niyet edebilir. Tabi burada yine önemli bir konu ve diğer mezheplerle de Hanefi mezhebinin arasında görüş ayrılığı olan bir konu da şudur. Acaba kaza namazı olan bir kişi nafile kılabilir mi? Bu konuda Hanefi mezhebi ile ve diğer mezhepler arasında görüş ayrılığı var. Hanefi mezhebi diyor ki e, namazlarla beraber, vakit namazla beraber kılınan hani revatip sünnetler demiştik ya. İşte öğle namazının sünneti, sabah namazının sünneti, akşam namazının sünneti gibi. Kaza borcu olan bir kişinin bu nafileleri de kılmış olması gerekir. Yani bunları terk etmemesi gerekir. E, ama onun dışında hani regaib e, sünnet dediğimiz... İşte kuşluk evvabin gibi namazları kılması e, gerekmez. Şatii mezhebi ve diğer bazı mezhepler ise bir kişinin e, farz e, namaz olarak borcu varsa onların nafile ile meşgul olması uygun değildir. Bu, ve bu kişi öncelikle farz olan namazının e, kazasını yerine getirmesi gerekir diyorlar. Evet namazın kazası ile ilgili de bunları e, söyleyebiliriz. Yine e, değerli izleyenler. ...namazla alakalı çok önemli bir konu... ...o da e, sehiv secdesi konusudur... ...sehiv e, yanılmak demektir... E, ...tabii ki namazlarımızı... E, ...bütün rükünleriyle, ...bütün farzlarıyla, vacipleriyle... Ta, e, ...tam bir şekilde yerine getirmek... E, ...en uygun olan, en mükemmel olan şeklidir... ...ama yani insanız sonuçta... ...insan e, namaz içerisinde... ...bazı hatalar yapabilir... ...bazı eksikliklerde e, bulunabilir... Bunların işte bir kısmını sehir secdesi yani yanılma secdesiyle telafi etme imkanı vardır. Bir kısmı ise bu şekilde telafi edilemeyeceği için namazları yeniden kılmak gerekir. İşte sehir secdesi dediğimiz şey bir insan belli durumlarda namazındaki eksiklikleri tamamlamak üzere namazın sonunda son oturuşta selam verip iki kere yine secdeye giderek e, bu şekilde namazlarını telafi e, etmesi e, gerekir ki buna da biz sehir secdesi adını veriyoruz. Nasıl yapılır? Önce oradan başlayalım isterseniz. Önce nasıl yapıldığını e, anlatalım. Sonra da hangi durumlarda sehir secdesi gerekir onu söyleyelim. Sehir e, secdesi gerektiren e, bir durum e, söz konusu olmuşsa namaz esnasında son oturuşta tahiyyat okunur. Tahiyyattan e, sonra e, sağ tarafa bir e, selam verilir. Ve ardından da iki defa secdeye gidilir. Normal namaz secdesi gibi secde yapılır. Sonra tekrar oturalır. Ettehiyatı tekrar okunur. Ondan sonra son oturuş olduğu için salli barik ve diğer dualar yapılarak bu şekilde namazdan çıkılır. Peki kasıtlı olarak bir aslında namaz esnasında bir vacibin terk edilmesi halinde sehir secdesi gerekir. En genel başlık budur. Yani bunun altında toplanabilir. Tabi buna bazen işte e, namazın vacibini terk etmek yahut da geciktirmek ya da bir e, rüknünü, farzını geciktirmek şeklinde biraz daha açarak e, söylenir. Ama biz biraz sonra bunları biraz daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Şimdi burada bir soru var. O da şudur. Bir kişi kasten... Sehir secdesi gerektiren bir şey yapmışsa, bu durumda sehir secdesi gerekir mi? Yani aslında kasten yapılmışsa, bu durumda e, namazların yeniden kılınması e, uygundur. Ama e, buna rağmen e, terk etmişse, buna rağmen terk etmişse o farz da kendisinden düşmüş olur. Ama uygun olan e, o namazları e, yeniden e, kılmaktır. Bir başka önemli bir nokta sehir secdesiyle ilgili. Cemaatle kılınıyorsa bir namaz, imam hata etmişse cemaat ne yapacaktır? Eğer imam hata etmişse, imamın sehir secdesi yapması gerekir. Cemaatin de onunla beraber sehir secdesi yapması gerekir. Ama imama uyan bir kişi, kendisi bir secde yapması gereken bir durum, bir duruma sebebiyet vermişse, imamdan ayrı olarak kendisinin sehir secdesi yapması gerekmez. Ama... E, namaza sonradan yetişen hani mesbuk durumda olan bir kişi namazı tek başına tamamlıyorsa o zaman tek başına kıldığı yerlerde e, secde yapması gereken bir durum varsa e, yine e, secdesini e, kendisi yapacaktır. Yani tek başına bu, buna sebebiyet verdiği için. Değerli izleyenler şimdi gelelim sehir secdesi yapılacak durumları. Demiştik ki e, aslında en genel anlamda bir vacibi terk etme durumunda sehir secdesi gerekir demiştik. Ee, biraz daha açarak şu şekilde e, sıralayabiliriz. Bir vacibin hiç yapılmaması. Mesela Fatiha'yı hiç okumamışsa, hani Fîmesefine göre Fatiha surası vaciptir. Bunu hiç okumamışsa ya da e, sure okunması gereken, hani e, Fatiha'dan sonra bir sure ya da birkaç tane ayet eklememiz gerekiyor ya, bunları yapmamışsa sehir secdesi yapması gerekir. Ya da birinci oturuşun hiç yapılmamış olması ya, secde yapmayı gerektirir. Bu oturuşlarda tahiyyat okunmaması da aynı şekillerdedir. İkincisi vacibin geciktirilmesi. Yani birincisi hiç yapmaması e, yapılmaması demiştik. İkincisi ise vacibin geciktirilmesidir. Mesela Fatiha'yı okuyor. E, sure e, okuması gerekiyor. E, sureyi okumayı geciktiriyor. Ya da sureden sonra epey bekleyerek e, rüküya gitmeyi geciktirmiş oluyor. Bu durumlarda da Yine secde etmesi gerekir. Rüknü geciktirmek e, bu şekilde. Vacibin geciktirilmesi de e, bir e, secde gerektiren bir şeydir ama rüktün kendisinin geciktirilmesi de böyledir. Mesela birinci e, oturuşta tahayyatı okuyor ama e, üçüncü rekatı kalkması gerekirken e, biraz bekliyor bekliyor ondan sonra üçüncü rekata kalkıyor. Dolayısıyla üçüncü rekatı geciktirdiği için e, burada da sev yapması gerekir. Bazen rükünleri tekrar edebilir bir insan. Mesela işte secdeyi iki defa yapmış olabilir. Yani secde zaten iki defa yapılır da üç defa yapmış olabilir. Rükuyu iki defa yapmış olabilir. Bu durumlarda da yine sehir secdesi yapmak gerekir. Vacipte değişiklik yapılması durumu nasıl olur? Mesela aslında gündüz namazlarını sessiz okuması, okunması gerekir. Gece namazlarının eğer cemaatle kılınıyorsa sesli okunması gerekir. Hani münferit bir kişi gündüz namazını e, sessiz e, okuyabilir orada bir sorun yok. Ama imam e, bir kişinin mutlaka sessiz olarak okuması gerekiyor. Ama sesli okumuşsa ya da gece namazını sessiz bir şekilde okumuşsa yine sehif secdesi yapması gerekiyor değerli izleyenler. Bazen de bir rükün rükünlerin yeri değiştirilmiş olabilir. Mesela kıraat e, yapıyor. Kıraat yapmadan önce rüku yapıyor, sonra hatırlıyor, kıraat yapıyor. İşte bu durumda da e, yine e, seyir secdesiyle telafi edilebilir. Değerli izleyenler, yine bu seyir secdesiyle alakalı sıkça e, yapılan bazı hatalar vardır e, ve bu durumlarda da seyir secdesiyle telafi edilen ve edilemeyen yani mutlaka yeniden kılınması gereken durumlar vardır. Bununla ilgili olarak e, bir iki maddede ee, bu durumları e, özetleyebiliriz. Mesela e, bir kişi namaz kılarken birinci oturuşu yapmadan e, doğrudan e, üçüncü rekata kalkmış olsa. Bakın birinci oturuşu yapmıyor. Hani dört rekatta bir namaz kılınıyor ya da üç rekatlı bir namaz kılınıyor. Birinci oturuşu yapmak vaciptir. Bunu terk ediyor. Direkt e, üçüncü rekata davranıyor. Davranıyor ama henüz kalkmadan hatırlarda hemen oturursa bir mahsuru yoktur, o ta, şey, şeyini yapar, oturuşunu e, yerine getirir ve sehil secdesi yapmaya da gerek yoktur. Çünkü henüz kalkma, e, kalkma eyleminde bulunmamıştır. E, peki böyle bir durumda doğrulup yani üçüncü rekata e, e, kalkmaya daha yakın yani doğrulmaya daha yakın bir pozisyona gelmişse o durumda oturmaz ve yani vacibi terk etmiş olur. Peki ne yapacaktır? Üçüncü rekatı kılacaktır. Gerekirse hani dördüncü rekat varsa onu da kılacaktır. Ama en sonunda sehir secdesi yapacaktır. Çünkü bir vacibi terk etmiştir. Yani oturuşu terk etmiştir. Peki bir kişi ikinci oturuşu yapmadan e, beşinci rekata kalkmış olsa. Bakın dikkat ederseniz birinci oturuş e, vaciptir. ikinci oturuş farzdır. Yani son e, oturuş olduğu için farzdır. Beşinci rekata kalkmış olsa bu durumda farzı yerine getirmemiştir. Eğer secde yapmamışsa, eğer beşinci rekatın secdesini yapmamışsa ve hatırlarsa son oturuşu yapmadığını geri dönüp oturacaktır. Ama bu durumda şeyi geciktirdiği için oturuşu geciktirdiği için sehir secdesi yapması gerekir. Ama şöyle bir durum da söz konusu olabilir: son oturuşu yapmadan beşinci rekata kalkmış. Ve hatırlamamış, hatırlamış olsa bile secdesini yerine getirmişse o durumda artık daha geriye dönemez. Ee, ne yapacaktır? Ee, bir rekat daha ilave edecektir. Ee, bunu nafileye dönüştürecektir. Çünkü tek rekatlı nafileler olmadığı için hani beş rekatlı nafile olmasın diye onu altı rekata tamamlayacaktır. Fakat son oturuşu yerine getirmediği için... ...o namazı yeniden kılacaktır. Artık sehir sevdesiyle o namazı telafi etmek mümkün değildir. Ama şöyle bir durum da söz konusu olabilir değerli izleyenler. İkinci oturuşu yapmış ama unutmuş kendisini ikinci rekatta zannederek... ...tekrar ben üçüncü rekata kalkıyorum diye kalkmış olsa... ...bu durumda ne yapacaktır? Bakın beşinci rekata kalkıyor ama son oturuşu yapmıştır. Eğer secdesini yapmadan hatırlarsa... ...yine geri dönecektir ve sihir secdesi yaparak namazını tamamlayacaktır. Ama secdesini yapmışsa bu beşinci rekatında bu sefer ona bir rekat daha ilave edecektir. Bu durumda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Aslında kendi namazını son oturuşu yaparak yani o günün vakit namazını kılmış oluyor. Ama selamı geciktirmiş oluyor. Ama artı iki rekat daha kılmış oluyor. Son kılınan iki rekat nafile yerine geçer. Ama o namazı da vakit namazında kılmış olur. Selamı geciktirdiği için de sonunda sehir secdesi yaparak bunu telafi etmiş olur. Evet bazen de insan kaç hangi rekatta olduğunu unutabilir. Bu da farklı bir durumdur. Çok sıkça başımıza gelen durumlardan birisidir. Yani belki soruyu şöyle sorabiliriz. Bir insan namaz kılarak, kılarken kaç rekat kıldığını şaşırırsa... Nasıl e, davranacaktır, nasıl hareket edecektir? Bununla ilgili de yine ilmihal kitaplarımızda bazı bilgiler var. Bir kişi namaz kılarken birinci rekatta mıyım, ikinci rekatta mıyım, yaklaşık üçte miyim, e, dörtte miyim? Bu şekilde bir ihtilaf e, kendi içerisinde bir çelişkiye düşerse, bir tereddüde düşerse o zaman şunu yapar. Kendi kanaatince kesin bildiği rekat hangisiyse ona esas alır. Mesela bir kişi birinci rekatı kıldığını kesin biliyor ama İkiyi yıkılıp kılmadığını bil, e, bilmiyorsa o durumda e, birinci rekatı esas alır ve onu kılmış e, sayar ikinci rekatı e, kılar. E, eğer böyle bir kanaat da hasıl olmuyorsa mesela ben üçte mi kıldım dörtte mi kıldım yani bu burada bir tereddüt hasıl olmuşsa bir türlü de e, yani hangisi olduğuna dair bir kesin kanaat oluşmamışsa o zaman en iyi bildiği en asgari rekatı dikkate alır. Mesela biliyor, biliyor ki birinci rekatı kesin kıldı da üçte mi dörtte mi olduğunu bilmiyor. O zaman ilk rekatı dikkat, e, kesin kıldığını dikkate alacaktır. Ondan sonraki rekatlarını tekrar kılacaktır. Ama e, bu durumlarda da her bir rekattan sonra otur, oturup e, bu şekilde... E, bu oturuşları da e, telafi etmesi gerekir. En sonunda da sehir secdesi yapması gerekir. Çünkü buralarda e, tereddüt durumları hasıl olmuştur. E, bir takım rükümleri e, geciktirmiş e, olmaktadır. Yine konumuzla ilgili e, çok önemli bir konu e, tilavet secdesidir. Tilavet secdesi belki doğrudan doğruya namazla ilgili değil ama bazı bakımlardan namaza benziyor. Çünkü burada da işte bir insanın Tilav secdesi yapabilmesi için işte setre, avretine dikkat etmesi lazım. Abdestli bulunması lazım. Kıbleye yönelmesi gerekir. Bu açılarda namazla da irtibatlı olduğu için bu konunun devamında ele almakta yarar vardır. Tilavet okumak demek değerli izleyenler. Yani okuma secdesi diyoruz buna. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti bulunmaktadır. Bu secde ayetlerinin geçtiği yerde... Yani bir kişi bunu okursa yahut da dinlerse secde etmesi gerekir. Ve bu şekilde secde etmesi de vacip hükmündedir. Ee, hani, özellikle Hanefi mezhebi bakımından. Ee, Tabi e bu, bunun, bu secde ayetinin secde ayeti olduğunu dinleyen kişinin e, bilmesi gerekir. Manasını biliyorsa ya da kendisine bunun secde ayeti olduğu ifade ediliyorsa o zaman secde etmesi gerekir. Ama manasını bilmeden bilimsiz bir şekilde bunu duymuşsa tabi ki secde etmesi gerekmez. Aynı şekilde ayetin mealini duymuş ve orada secde ayeti olduğunu anlamışsa yine e, secde etmesi e, gerekir. Yani mealden de okumuş olsa ...ya da dinlemiş olsa bu secde ayetlerini yapması gerekiyor. Tabii burada e, secde ayetini duyar duymaz hemen secdeye gitmesi de şart değildir. Yani mümkün mertebe e, duyduğu anda eğer müsaitse, abdesti varsa, secde edecek de uygun bir mekan varsa... E, secde etmesinde yarar var. Ama daha sonra da bunu telatife edebilir. Ama en azından seyit ayasını okuduğu zaman سَنِعْنَا وَاَطْعَنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ diyerek, yani ben bunu işittim, itaat ettim e, diyerek hani bir farkında e, olduğunu da belirtmesinde fayda vardır. E, bu konuyla ilgili şöyle bir e, soru gündeme gelebilir. Acaba radyo, televizyon e, ve benzerleri e, yayınlardan e, bir secde ayeti okunmuşsa e, bunu duyan kişi secde etmesi gerekir mi? E, bu konuda doğrudan canlı yayın yapan radyo, televizyonlarla hani banttan, teyipten e, ya da e, kayıttan dinlemenin farklı olduğunu söyleyenler vardır. Hani canlı olursa secde etmesi gerekir. Değilse secde etmesi gereken diyenler vardır ama ittifak edilen nokta e, her ikisinde de e, secde etmesi gerektiği yönündedir. Çünkü sonuçta burada secde ayetini duymuştur. E, ona itaat ederek bunu yerine getirmesi gerekir. Secde e, nasıl yapılıyor? Tilal secdesi nasıl yapılıyor? E, kıbleye dönerek niyet ederek tilal secdesi yapacağına dair e, tekbir e, getirerek elleri kaldırmaya da gerek yoktur. Tekbir e, getirerek bir kez secde edilir. E, secdede normal bir secde yapılır. Sübhane Rabbiyel A'la e, de, e, denilir. Daha sonra yine tek bir alarak kalktıktan sonra da seniğne ve atağna Rabbena ve yani işittik itaat ettik bağışlamanı diliyorum Rabbim dönüş ancak sanadır şeklinde de yine dua etmesi müstahaptır yani şart değildir ama bunu yapmasında uygundur. Evet bu şekilde. Normal namazlarımızı tamamlamış oluyoruz. Sehir secdesi ve yine buna katacağımız tilavet secdesi ile ilgili konuları da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir başka namazımız da cenaze namazıdır. Cenaze ile ilgili bazı hususlar, başka hususlar da vardır. Kısaca onlara da değinmekte yarar var. Yani bu namaz kısmının sonunda, devamında. Cenaze ile ilgili epey hükümlerimiz var. Cenaze hani vefat eden kişiye yapılması gereken bazı işler vardır. Bunlardan bir tanesi de namazdır. Her şeyden önce vefata yaklaşan bir kişi yani vefat edeceği galip zanla belli olan bir kişiye bir Müslüman olarak yapmamız, muamele etmemiz bazı durumlar var. Her şeyden önce yani onu kıbleye çevirmemiz gerekir. Eğer uygunsa hani ısrar etmemek kaydıyla Kelime-i şehadet telkininde de bulunmak gerek. Yani yanında şehadet kelimesini söylemek, şehadette bulunmak güzeldir. Ama illa ki sen de şehadet getir demeye gerek yok. Bu şekilde söylemeye gerek yok. Sadece bir hatırlatma babında bunlar söylenebilir. Vefat ettikten sonra da yapılması gereken şey işte onun gözlerini kapatmak. Ellerini, ayaklarını yani uzatarak. Uygun bir pozisyonuna getirmek Önemlidir Daha sonra tabi yıkanır kefenlenir Bunların nasıl yapılacağı Bizim ilmihal kitaplarımızda Çok açık bir şekilde anlatılır Özellikle kefen konusunda kadınlarla erkekler arasında bazı farklılıklar var. Yani erkeklerin 3 parçadan meydana geldiğini biliyoruz. Normal bir kefenin Bayanların ise 5 parçadır. Tabi bu normal hallerdedir. Yani hali vakti yerinde olanlar içindir. Bir zaruret durumunda buradan daha az da olabilir. Yani bu şekilde yıkanıp kefenlendikten sonra da namazının kılılması gerekiyor. Cenaze namazı kılmak farz-ı kifaye hükmündedir. Yani farzdır. Bu şu anlama geliyor. Yani Müslümanların Vefat eden kardeşlerine karşı en önemli görevlerinden bir tanesini oluşturur. Mutlaka birilerinin bunu yerine getirmesi gerekir. Müslümanlardan bir grup bunu yerine getirirse diğerlerinden de düşmüş olur. Yani cenaze namazı ayakta kılınan dört rekatlık bir namazdır. Yani cenaze namazının diğer namazlara göre bazı özellikleri var. Yani bir dua anlamı da taşıdığı için her şeyden önce... Ee, cenazenin e, imamın önüne konulmuş olması gerekir ve imam da onun göğsü hizasında e, durması gerekir. Erkek ve bayan olarak niyetlerimizde, hani er kişi niyetine ya da hatun kişi niyetine şeklinde niyetlerimizi belirgin hale getirmemiz gerekir. Daha sonra yani cemaatle kılınır bu namaz genellikle. Hani tek başına da kılınabilir ama cemaatle kılınması daha uygundur. Yani cemaat varsa cemaatle kılınması gerekir. İmam tekbir alır, Allahu Ekber diyerek. Cemaat de ona uyar. Önce Sübhaneke okunur ve celle ilavesi de burada okunur. Daha sonra elleri kaldırılmadan imam tekbir alır, cemaat de onunla beraber tekbir alır. Eee barik okunur. Tekrar tekbir alınır. Cenaze duası okunur. bilenler o bilinen meşhur cenaze dualarını okur ama bilmiyorlarsa Fatiha suresi ve benzerleri şeylerde dua dualarda okunabilir. Daha sonra dördüncü bir tekbir alınarak eller salı verilir. Tabii tekrar söylüyorum, eller bağlı olacaktır ve tekbirlerde elleri kaldırmak e, durumu söz konusu değildir. Yani elleri kaldırmadan bu tekbirlere almamız gerekiyor. En sonunda da bu şekilde e, ellerimizi salıvererek e, namazımızı bitirmiş oluyoruz. Namazdan sonra tabii ki bu mümin e, kardeşimizin, Başka bazı ona yapmamız gereken muameleler vardır. Her şeyden önce kabre götürülmesi gerekir. Bunun belli usulleri vardır. Kabirde ona karşı yapmamız gereken vazifeler var. Bunlar her biri, hani İlmihal kitaplarımızda da detaylı bir şekilde anlatılıyor. Kabrin kazılmasına varıncaya kadar, kabrin şekline varıncaya kadar bunlar yerin durumuna göre, Ayrıntılı bir şekilde ilmihal eserlerimizde açıklanmıştır. Yani kabre mümkün mertebe cenaze sağ tarafından konulur. Ve eğer yer müsaitse lahit usulü kabrin yapılması uygundur. Lahit demek yani kıble tarafından cenazenin sağacağı kadar bir oyuk yapılarak cenazenin sağ tarafına olmak üzere oraya yerleştirilmesidir. Bu şekilde cenaze yerleştirildikten sonra üzeri toprakla örtülür. Ee, ve e, tabi ki e, bir takım e, Kur'an okunması, dua edilmesi e, bu şart olmamakla beraber e, bu cenaze yapaca yapacak olduğumuz e, iyi muamelelerden e, bir tanesidir. E, cenaze ile ilgili belki belirtmemiz gereken önemli bir nokta da e, şehitlerin yani yıkanmadan e, defnedilmesinin e, burada yeri geldiği için e, söylememiz gerekir. Tabii şehitlerle alakalı farklı şehit çeşitleri vardır ama burada hem dünya hem ahiret şehidi olan yani savaş meydanında vatanını milletini korurken e, yaralanan ve herhangi bir dünyevi bir e, konuşma e, ya da tedavi görmeden doğrudan doğruya e, bu şekilde vefat eden e, kişilere hakiki e, anlamda şehit e, olarak kabul ediyoruz. Yani hem dünya hem de ahiret e, hükümleri bakımından şehit olarak kabul ediyoruz. Yani böyle kişilerin e, ...yıkanmadan e, defnedilmesi gerekir. Tabi namazlarının da kılınması e, gerekir. Bir e, son noktayı da yine ifade ederek bu bölümümüzü tamamlayalım. E, yeni doğmuş olan bir çocuk... ...eğer hayat belirtileri gösterip ondan sonra vefat etmişse... E, ...onun da e, usulüne uygun bir şekilde e, yıkanması, at konulması ve namazının e, kılınması gerekir. Ama bu şekilde bir hayat belirtisi göstermemişse yani ölü olarak doğmuşsa onun adı konulur, yıkanılır. Ama temiz bir beze sarılarak namazı kılınmadan defnedilir. Bunu da ifade ederek bu bölümümüzü tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki bölümde ilmi halimizin çok önemli konularıyla... Yine e, devam etmeye çalışacağız. İbadet hayatımızla ilgili çok önemli, önemli konuları ele almaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde e, beraber olmak, birlikte olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.